çocukların ve ailenin hakları. Bu şubeleri kim yazmış? Biz kimin peşinden gidiyoruz? Büyük bir imam. O da kimdir? İmam Beyhaki. Meşhur kitabında Şuabül İman, imanın şubeleri kitabı. İmanın şöbelerini 77 şubeye bölmüş. İmanın şubeleri 77 mi? Hayır. Yani ana çizgileriyle bölmüş İmam Beyhaki. Biz de onu her derste inşallah bir şubeye açığlayarak gidiyoruz. Neden bu şubbeler önemlidir? Çünkü bu şöbeleri işledikçe biz iman sahibi oluruz. Yen de doğru doğrusu biz iman sahibiyiz zaten elhamdülillah. Bir Allah'a iman etti iman sahibidir. Ama bir imanı cereyi. Cereyi nedir? İçini doldurmaktır. Yani lafta kalmamak için iman İçini doldurmak için bu şöbeleri canlandıracaksın. İman sahibi iddia ediyorsan iman sahibisin. İçini dolduracaksın. Allah Teala neler istemiş bizden? Oları yapacağız. Bunları yaptık, hakkıyla yerine getiririz. Şimdi 60. şöbe iman Beyhak'ı diyor çocukların ve eşlerin, değil mi? Ailenin. Ailenin. Yani aile o çocuk. Şimdi çocuğun hakkı bir de ailenin hakkı. Biz tersinden başlayalım. Çocuk dünyaya gelmeden önce ailen hakkına bakarım, sonra çocuğun hakkına bakarım. Şimdi çocuğun hakkı için ailenin hakkını bir mümin yerine getirmesi lazım. Aile hakkı nedir? Ana baba. Aile neden müteşekkildir, müteakwindir? Neden oluşur? Ana babadan, karı kocadan, erkek kadından. Bu tüm Müslüman bir araya gelse bir aile olur. Bu tümün izniyle olur. Allahu Teala'nın izniyle olur. Allahu Teala'nın izniyle nedir? Yani Allah emrettiği şekilde aile kurulacaktır. O da nedir? Şeriatin izin verdiği meseleler yerine gelecektir. Yani e, şer'i. Kari koca şer'i bir durumda içisi bir araya gelecektir. O da nedir? Nikahten olur. Yani bir erkek, bir kadın bir araya geldi bu şer'i değil. Nasıl olacak şer'i? Bunun İslamiyete bellidir. O da nedir? İstenilir, şahit bulunur, nikah kıyılır. Bu oldu? Aile oldu. Bu ailenin hukuku var. O hukuku da nedir? Her iki taraf üzerine düşüyor kadın erkek üzerine düşün. Yani erkek ne kadar evin direyi ise, sahibi ise, sözü hükmü sahibi ise, kadın da o kadar evde nedir görevlidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun alar ra'iyyati." çobandır. Her insan da kendi sürüsünden mesuldür. Sürünü kimden sorarlar çobandan. Ailen de kimden sorarlar? Babadan, sonra anladan. Herkese mesuldüler aileden. Çocuk yok ise bile aileden mesuldüler. Çocuk araya çocuk ortaya gelmek için o aile ne olacak? Tam İslamiyet'e, dine, kurallarına göre olacak ki ne olacak? Çocuk gelecek ortaya. O aile ortamı, hakiki bir Müslüman aile ortamı olmasa o gelen çocukta da fayda olmaz. Onun için ailenin hakları hem babaya hem anaya düşüyor. Şimdi biz bunları ne yapacağız? Bakacağız. Babanın, yani kocanın hakkı e, nedir? Bir de kadının hakkı nedir? Bir de çocuğun hakkı nedir? Üçe böleceğiz. İlk önce kadının hakkı nedir? Kadını 10 plana alalım da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 Ticareti, temini yapar. Kadın evde ne yapar? Bir ümmet yetiştirir. Kişisi birbirini tamamlar. Yer değişse ne olur? Halimiz bugün olur. En zayıf ümmet bizim üzerimize hakim olur. Yer değişse. Onun için İslamiyet yer değişmediği zaman, İslam fıtratına göre olduğu zaman bizim dedelerimiz yer üzerinde en güclü neydir? İnsanlarıydı. Her yere hakimiydiler.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 bir yarının tamamıdır. Hatta biz avamze ne diyoruz? Bu benim yarımdır. Yar nedir? Sevgilim. Kim sevgilin olur senin? Sokaktaki kadın değil. Evindeki kadın senin. sevcilindir, yarındır. Yar ne demektir? O yarım, ben yarım. Kişimiz bir araya geçsek ne oluruz? Bütün oluruz. E aile böyle kurulur. Eydir, evde düşman yoktur. Evde ne var? Senin yarın var evde. O yarın ne yapacaksın? Kendin Ciyindirin, yedirin cibi ona da yedireceksin. İşte bu asıl İslam asr saadette bu uygulandı. Bugüne kadar geliyor. Elhamdülillah var da ama bunların istisna kaideleri bozmaz. Dini bilmeyen cahiller İslamiyete mal olmaz. Bütün Müslümanlar geri kalmış. Diyoruz İslamiyet yüzünden geri kaldı. İslamiyete bu ne olur? Zulm olur. Ne diyoruz Müslümanların İslamiyeti anlamamak sebebiyle, yani uygulamadıklarından dolayı İslam, Müslümanlar geri kaldı. Evet, bu üç tane kadının nedir? Haklaridir. Bu mali hakları. Şimdi mali olmayan hakları, o da kaç tanedir. Birincisi adalet. Eğer bir eşin e, çi tane, üç tane, dört tane eşi var yani Birçok eşi var ise bunun arasında adalet çağlaması. Kadının bu hakkıdır. Kocasından isteyecektir. Ne isteyecektir? Adaleti isteyecektir. Adalet nedir? Adalet ciğimde, zamanda, gıdada ve meskende olur. Burada adalet olur. Yani buna bir çöp aldın, o birisine de bir çöp alacaksın. Buna bir elbise aldın, o bilsinler de alacaksın. Bunu bu şartlarda oturttun bir evde, onu aynen şartlarda evde oturacaksın. Bunun yanında bir gece kaldın, onun yanında bir gece kalacaksın. Şimdi biz aynen şey gibi çölelik dersi gibi yapıyoruz. Çünkü çok evlilik bizim için bir e, afsanı gibi bir şeydi, maalesef. Ha? Dönüş. dönüşmüş. Çok evlilik. O yoktur bu zamanda bir günde maalesef. Halbuki İslam'ın olması olmazınlardan birisidir. Ama biz ne yapalım? Çağ üzerinde bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Gerçek bizim yanımızda bir hoca var şu anda oturmuş kevlidir. Eğer hata yaptıysak pratik, hoca bizim için Vaysal hocamız düzelsin. şimdi Şimdi e, meskende dedik, idada bunlar nedir? Kadının hakkı var. Çin diyor eğer adaleti bu konuda sağlamasa kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, gelir, bir şıkkı yamuktur.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 hutbetül <gülüyor> veda'te biliyorsunuz en son Resulullah hacinde en son hutbasında veda hutbasında ilk önce kadınlar başladı ya kadınlara iyi bakın dedi. Kadınları sizi tavsiye ediyorum kadınlara iyi geçinin. Ne demektir bu? Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önem vermiş kadına. Kadını yüceltmiştir. Onu hiç erkeğe tavsiye etmiştir. fettakullah fin nisa. Allah'tan korkun. Dedik Allah korkusu nedir?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 Yani belli insanlar var. Kraliçeyle had şeyi var, görüşme hakkı var. Ama her çeşiremez. E demiş de bizim kadınlarımız hepsi, her birisi bir kraliçedir evinde. Kimse görüşemez. Ha o demiş ona yedi tane görüşür. Saymış işte filan filanlar yedi tane şehri anayasalarında var. Yedi tane kraliçeyle görüşebilir direkt. Demiş bizde de on tane görüşebilir. İşte kocası, babası şeyi e, abisi filan, oğlu vesaire, on tane saymış. Onun haricinde bütün insan o kadın için halktır. Sizin nasıl yedinin haricinde halk gözündedir? Onlar da halktır. Ne yapmış? Onu süstürmüş. İşte bizim her kadınımız evde bir kraliçedir. E sen o kraliçeyi zulmedebilir misin? O hak yoktur sende. allah Teala o hakkı vermişse kadına sen o hakkı yaparsan büyük cüdah işlemiş olursun. Evde zulmedemezsin hanımına. Evet, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Fette kullâhe fîn Kadınlarda Allah, hakkında. kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Yani zulmetmeyin. Dürsüz onları Allah'ın Allah'ın emriyle halal kılındı size bunlar. Allah'ın kelimesiyle yani nikahla halal kılındı. Onun için bunlara diyor ki e, şey eee e, zulmetmeyin. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, döyerseniz de bunları mubrih, yani e, acı verici, e, iz bırakıcı, döymeyi İslamiyet yasaklamış. Şimdi biz geleceğiz ona, kadın ne zaman döyülür? Yani tak diye bir tokat atamazsın kadının yüzüne. Ha? Yani bir soba çalamazsın, caiz değil. Haramdır. Kadını döymek İslamiyet'te haramdır. Sadece kadın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 onun yanında neyi var? Bu kadının hakkı var. Mesela akrabalarını ziyaratı, e, e, piknik vs. Bunlarda hepsi hakkı var. Bu Hepsi buna nefekaya, şeye geçiyor. Anlatabildim mi? Çünkü bunlar adeta Urfa Hep Öyle bir kadın, böyle bir yerde müdür olsa, yani de müdürden daha fazla kraliçedir. Ne yapacak? O O evi en güzel şekilde yöneten kim olur? Kadın olur.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 ee, kocası üzerine görevi çoktur. Ayati kerimede geçtiği gibi Bakara 100 28. ayette velahunne mitlillezi alayhi'n bil ma'ruf ve lir rijal alayhinne derece. Şimdi nasıl erkeğin kadının hakkı var erkeğe üzerine erkeğin de hakkı varla tadil kadın üzerine. Walakin burada bir ayette bir ek ek Allah Teala ekliyor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 E, وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ Derece. Bunu bilmemiz lazım. Kadının görevlerini anlamadan önce biz bileceğiz ki allah Teala erçek kadın yaratmış. Yer üzerinde. Erkeç ve kadın yaratmış. Erkeğin görevi dedik nedir? Gidip zor işlerden dışarıda mücadele verecektir. Rızkı temin edecektir. Kadının da görevi nedir? Evinde ne yapacak? O evi mutlu saadete yetiştirecektir. Ev görevlerini yapacaktır. Allah Teala buları böyle yarattığı yarattıktan dolayı fiziksel de buları ayrı fizikle yaratmış. Kadının ayrı fiziksel vücudu var, erçeğin ayrı. Erçeğin fiziksel özelliği ercekin özelliği kendi görevine göredir. Kadının da özelliği kendi görevine göredir.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 Nedir o da dedi? Kadınlar dedi, elbise girilmişler çıplak gibidiler. Arap'ta öyle bir şey yok idi. Nasıl olur? Ta bin dönem sonra onlar ancak çıktı ortaya. Halbuki belki yüz, yüz sene önce bizim ülkelerde elli altmış senedir çıktı bunlar. Nedir? Girilmişler, elbise girmiş ama çıplaktır. Kesiyatun ariyet. İşte kadın da Yerin görevini değiştirdi, olmaz. İş bozulur. Onun için bu, biz mümin bir toplumuz. İman etmişiz Allahu u iman İman ettiğimizden dolayı ne yapmamız lazım? Allahu Teala'nın emirlerini uyacağız. Yani bir erkek diyemez, ben evde oturayım, çocuk yetiştireyim, doğurayım diyemez tabi. Bir günde sokaktakiler onu da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 hak bunu niye bunu anlamamız niye? Bunu da kim anlayacak? Bunu sokaktaki kadın anlamaz. Bunu sadece Allah'a ve ahiret gününe inan inanan kadınlar anlalı. Onun haricinde bunu o bir kadınlar anlamaz. O anlamaları da zordur. Ama sahaba kadınlar bunu çok iyi anladılar. Neye? Neden? Çünkü iman olarda da dolmuştur. Oların hocaları kimidir iman hocaları? Ben değildim. Haşa ve kefe. Onların hocaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Onları imanla doldurdu. Onun için emirleri kabul etti. E bu da bir ama matottur. Önce emirleri veremezsin insanlara. Önce imanlarını emir alacak seviyeye getireceksin. Ki reddetmesin. Onun için sokaktaki kadınlar bunu reddederler. Ne diyorlar? Kadın erkek eşit. Halbuki kadın erkek eşittir zaten İslamiyet'te. Bazen kadın daha ileri gitmiş hakları. Ama kadın erçek bazı yerde eşit bazı yerde eşit değil. Eşit olamaz. Yani bırakın insanı hayvanda bile eşit olamaz. Yani hayvanda da erkeğin coravu bellidir. Niye bir corav görmüyoruz hayvanları değiştirdiler? Çünkü şeytan onları işleyemiyor. Şeytan çime işler? Akıl verilen cinle inse işler.